Günaydın. Bugün hepimiz stüdyoda ve canlı yayındayız. Telefon bağlantımız yok. E, canlı bir konuğumuz var masada Sayın Yardımcı Doçent Doktor Elif Güzeçi hoş geldiniz. Elif hoş geldiniz. Hanım. Hoş bulduk merhaba. Elif Hanımla Bahçeşehir Üniversitesi e, Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden dört program yapmıştık sevgili dinleyenler üst üste belki anımsayanlarınız vardır ve e, kişisel verilerin korunması. Konusu etrafında uzun uzun konuşmuş kimlik verilerinin e, çağımızda e, yeni teknolojilerle nasıl saptandığını o teknolojileri de uzun uzun konuşmuştuk. E, son haftaların baş gündem maddesi e, ses kayıtları olunca aklımıza Elif Hanım'dan tekrar konuşmak geldi. Ama e, teknik olarak konuşmayacağız bunu. Ee, yapılan son değişiklikler, internetle ilgili yasal düzenlemeler ve kişisel verilerimizin hala nasıl tehlikede olduğu bugünkü konumuz bu. Murat, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Teknik olarak konuşmayacak dedik ama ben teknik olduğum için araya iki cümle şu konuda bir de ben bilgi verirseniz akşam kesmek tamam, paylaşalım istiyorum o zaman. <gülüyor> paylaşalım. Ee, ...uzmanlar diyor ki... ...işte bazı uzmanlar diyor ki... ...bu bir kopyadır ya da değildir... ...işte özel olarak üretilmiştir... ...sahtedir ya da değildir gibi... ...aslında burada çok basit bir yaklaşım söz konusu... ...bir kaydın sahte olup olmadığını... ...anlamak için gerekli olan... ...seviye... O ...iki şeye bağlı... ...bir, bu analiz yapacak olan kişinin... ...sahip olduğu teknik imkanlara bağlı... ...bir de bu kişinin teknik bilgisine bağlı... ...eğer... Ee, söz konusu e, kişinin imkanları ve teknik bilgisi yeterince yukarıdaysa e, ve bu kişi söz konusu ses kaydına diyelim gerçek diyorsa o zaman söz konusu kaydın gerçek olmama olasılığı çok azalıyor. Nereye azalıyor? Ee, bir kere çok çok daha üstün bir teknolojide yapılmasını gerektiriyor. İkincisi bu işi yapan kişinin analiz eden kişiden e, ferat fersat daha iyi olması gerekiyor. E, dolayısıyla bi, hem bir evet, bilgi ve düzey açısından evet. söylüyorum Dolayısıyla bu adli bilişimde bizim bilgisayar incelelerimiz incelemelerimize de böyledir. yani hani sonuç olarak ben bir inceleme yaptığım zaman bir insanın beni aldatabilmesi için benden çok daha iyi teknik bilgiye ve benden çok daha iyi teknik imkanlara sahip olması lazım. O zaman bile bazı noktalarda ben anlayabiliyorum yapamasam bile. Dolayısıyla burada da hani, e, faz, hani çok e, iyi teknik bilgiye sahip kişiler buna gerçek dediği için... E, ...ben de şöyle bir düşünceye sahip oldum kişisel olarak. E, bu çok yüksek olasılıkla gerçektir bu ses kayıtları. E, çok düşük olasılıkla da hani Türkiye'de sahip olmadığımız e, teknik ve, e, tek, ve kişisel bilgi ve becerideki birileri tarafından hazırlanmıştır. Burada duruyorum. Eh bayağı ipucu var yani böyle şey yavruyu annesine ulaştırın diye böyle labirent bilmeceleri vardır. Evet. Ondan sonra da e, onun gibi anlattın sağ ol. Peki biz konuğumuza dönelim şimdi Sayın Elif Küzeci'ye. 56-51 ya da 5651 sayılı interneti düzenleyen. İnternet üstündeki yayınları düzenleyen kanun hakkında da sizinle burada konuşmuştuk. Neleri değiştirmek istediklerinden bahsetmiştiniz. Ee, sonunda o değişiklikler oldu. Evet. Ee, son anda e, Cumhurbaşkanı iki maddede sıkıntı var. Onları da halledecek bizim çocuklar dedi. Onları da hallettiler tırnak içinde. Ve şu anda elimizde e, kanunlaşmış yani kesinleşmiş bir kanunumuz var. Evet. E, ne diyorsunuz bu değişiklikler hakkında? Şimdi hatırlatmak açısından belki hani sürece ilişkin çok kısa önce bir iki şey söylenebilir. E, dediğiniz gibi burada da üzeriniz, üzerinde konuştuğumuz bir e, değişiklik teklifi söz konusuydu. Bu değişiklik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. 19 Şubat tarihinde de resmi gazetede yayınlandı. Daha sonrasında yine o belirttiğiniz işte Cumhurbaşkanı'nın da işaret ettiği işte bazı değişiklikler olacak. Yani bu olan değişikliğin üzerinde bazı değişiklikler olacak şeklindeki ifadesi de bir anlamda gerçeklik buldu. Ve değiştirilen hükümlerin bazı hükümlerinin değiştirilmesine, ...ilişkin, böyle tam tekerleme gibi olacak ama <gülüyor> hükümleri içeren bir torba kanununda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ve 1 Mart 2014 tarihinde yani çok yakın bir zamanda... Önceki gün. Önceki gün resmi gazetede yayınlandı. Şimdi aslında bu değişikliğe ilişkin eleştirilerimiz ya da değerlendirmelerimiz önceki programdan çok farklılaşacak nitelikte değil... Çünkü teklif üzerinde yapılan değişiklikler aslında bizim özel olarak üzerinde durduğumuz konularla doğrudan ilişkili değil. Ancak burada benim işaret etmek istediğim bir mevzu var. 5651 sayılı yasa ee, i̇lk yürürlüğe girdiği zamanda yani 2007 yılında da aslında çok tartışmaya konu olmuştu. Ve e, o dönemde de hızlı bir yasalaşma süreci olmuştu. E, pek çok kişi konuya ilişkin daha uzun süre üzerinde çalışılması gerektiğini söylemişti. E, ve kimileri de bunun zaman içerisinde değiştirilebileceğini hani aksak bazı hükümler olsa da e, bunların düzeltilebileceğini belirtmişti. E, geçen zaman içerisinde şunu gördük. 5651 sayılı yasanın eleştirilmesi, tartışılması hiç bitmedi. O aksak görülen şeyler de değiştirilemedi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü şu anda da benzer bir şekilde çok tartışılan değişikliklerle karşı karşıyayız. Muhtemelen buna ilişkin tartışmalar da kısa vadede sona ermeyecek. Yani dinleyicilerimizin e, duymak istediği şey değişti de ne oldu? Değişti yani. de ne oldu? <gülüyor> Şimdi değişiklikleri birkaç bölüm içerisinde değerlendirmek mümkün. Birincisi tabii henüz oluşturulamadı ama kısa süre içerisinde oluşturulacak bir yeni birliğimiz oldu. Erişim Sağlayıcıları Birliği. Erişim Sağlayıcıları Birliği internet erişim sağlayıcısı firmaların tamamının katılımıyla faaliyet gösterecek ve aslında yine bu kanun içerisinde yeni eklenen hükümlerle kendisine verilen bazı görevleri yapacak. Bunlar içerisinde zannediyorum en dikkat çekici olan erişim engelleme kararlarının uygulanmasına ilişkin hızlı bir şekilde eylem alacak olması bu dikkat çeken bir düzenleme. Onun dışında erişim engelleme kararlarına temel oluşturan hüküm bizim esas olarak 8. maddemizdi 5.651 sayılı yasadaki ve bu da çok tartışılan, incelenen bir hükümde. Hatta hı hı. bir parantez içerisinde bir şey daha söylemek isterim. Bu 8. maddede 5.651 sayılı yasanın 8. maddesinde son değişikliklerden önce bir değişiklik oldu. Temmuz 2013 tarihinde ve bu da aslında oldukça ilginç çünkü şans oyunlarına ilişkin konularda adeta özel şirketlerin erişim engelleme kararı vermesine müsaade eden bir hüküm eklenmişti. Ama gündem Türkiye'de o kadar yoğun ki bunlar birazcık arada kaynadı galiba. Şimdi yeni değişikliklerle 9. madde ve yeni gelen 9a maddesi hükmünce eskiden olmayan başka bazı konularda da erişim engelleme kararı verilmesi mümkün kılındı. Bunlar kişilik haklarının ihlal edilmesi ve daha da çok tartışılan hüküm dokuzam maddesiyle e, özel hayatın gizliliğini e, ihlal eden yayınlara erişim engellemesi. Tam doğru. E, sizin uzmanlık alanınızla böyle neredeyse yüzde yüz örtüşüyor, değil mi? Evet. Kişisel verilerin korunması. Evet. Ş eğer yani benim düşüncemi soracak olursanız, e onun sorulması <gülüyor> <gülüyor> onun için burdayım. <burası. gülüyor> bir şey mi söyleyeceksiniz acaba? Yok, yok. Bir anda tereddüt ettim. Şimdi e, belirttiğiniz üzere yani nezakette gösterdiniz, uzmanlık alanınız diyerek ben uzunca bir süredir kişisel verilerin korunmasıyla ve onunla doğrudan ilişkili olan özel yaşamın gizliliği hakkı ile ilgili e, akademik çalışmalar n e, yürütmeye çalışıyorum. Bunu şu nedenle söylüyorum. Bu hak alanına gerçekten çok e, önem veriyorum ve belki e, sadece tabii ki ben de değil... ...21. yüzyılda baktığımız zaman e, diğer e, temel haklarla arasında bir ayrım yapmak... ...yani hiyerarşik bir ayrım yapmak elbette mümkün olmaz ama... ...önemi her geçen gün artan ve önümüzdeki süreçte daha da artacağı belli olan bir temel hak alanı bu. Bu anlamda dijital ortamda olsun, işte e, gerçek fiziksel diyelim hayatta olsun korunması çok önemli... Ama bu yükme baktığımız zaman evet bu hakkı korumak gibi e, iyi bir sahikle diyelim başlığına baktığımızda yola çıkıyoruz Görünüşte. E, fakat yani dengeleme konusunda bir sorun söz konusu. Şimdi temel hak ve özgürlüklere ilişkin çalışmalara baktığımız zaman çeşitli hak alanlarında bunu görebiliyoruz. Burada işte bir tarafta internette yayın yapma, bunu düşünceyi açıklama özgürlüğü çerçevesinde, basın özgürlüğü çerçevesinde kimi durumlarda değerlendirebiliriz. Öbür tarafta kimi zaman çatışma halinde olabileceği özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkı var. Her ikisi de önemli, her ikisi de değerli. Fakat bir demokratik hukuk devletinde yapılması gereken tabii ki ikisi arasındaki dengenin oluşturulması. Buradaki yetkiler açısından sınır biraz belirsiz nitelikte olduğu için bu dengenin bozulduğuna dair bir tereddüt söz konusu olabiliyor. Peki biraz ara verelim isterseniz evet. değil mi? bir müzik dinleyelim. B3 grubundan B3, The Pine Tree. my back against you thinking you were an oak i knew the wind could bend you but i can't believe you broke now the wind could never break me only your false love honey i've been true. i swear by god above i thought you were a willow but you never wept for me You went roaming in the wildwood like a ship that roams the sea The willow tree is fickle and it weeps in the morning dew My love is a pine tree and that's the only tree that's true If I was mistaken, then take my eyes away You made a bed in the wildwood and that's where I saw you lay Honey, your eyes deceived you. It's true, I touched the ground, but I never slept there. I never let my long hair down. Love is like a thorn bush. Touch it and you will find You'll prick your fingers And leave the sweetest flower behind Love, oh, love, oh What you've done to me You set me adriftin' Like a ship upon the sea Yes, the ship there is I see you And you belong to me My love is the ocean And deeper love cannot Yeah, well, I guess I was mistaken And woman, I want you back You never have left my heart now Honey, baby, that's the fact Sen dinliyoruz, B3, The Pine Tree dinledik. Çok keyifli parçayız, teşekkür ederiz. Şimdi efendim, e, 94 nokta açık e, Bahçeşehir'den artık klasikleşmiş konuklarımızdan Sayın Elif Küzeci ile beraberiz. Ve ikinci bölümde ne konuşuyoruz Emniyeciğim? Şimdi birinci bölümde, programın ilk bölümünde e, geldiğimiz noktayı konuştuk. İnternetin yasal düzenlemesi anlamında genel olarak, özel olarak da. 56-51 diye kısaltılarak e, telaffuz edilen e, internet üstündeki yayınların düzenlenmesiyle ilgili kanunun durmadan nasıl değiştirildiğiniz e, konuştuk. E, konuğumuz akademisyen olduğu için serin bir tonda anlattı. Onu. <gülüyor> <gülüyor> Bizim gibi heyecanlı, e, heyecanlı dizginliyor. Ama ben biliyorum yani hoşuna gitmedi Elif güzelci bütün bunlar seninle değil mi? Yani sonuçta. E... Elbette ki yani 5651 sayılı yasanın önceki haline ilişkin de çok tartışma vardı. Şimdi tamamen tartışmalı yeni hükümler ortaya çıktı. Ve buradan kaynaklı olumsuz uygulamaların giderilmesi de çok zor. Yani temel haklarla ilgili konularda bu özellikle önemli. ne daha evet. işi çoğalttılar evet. değil mi? Evet. Şimdi e, önceki özellikleri dediğinizde de akla hemen şey geliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kanunda iş yok demişti. Evet. Mealen. <gülüyor> Bunu bir an <gülüyor> evvel değiştirin evet, demişti. Ah Ahmet Yıldırım kararında ha. kanuna ilişkin de değerlendirme yapmıştı ha. Avrupa İnsan ya Hakları. Şimdi enteresan bir şey daha yayınlandı. Yani ben bu ara her gece yatmadan muhakkak. Resmi gazeteye bakıyorum artık. O günkü resmi gazeteye. Hatta bir de Mükerrer diye son anda Aha. çıkan e eklentileri oluyor. Resmi gazeteden gözü ayırmamak lazım. Neler neler var. Tekmili birden orada. Yani nasıl hareketli, nasıl dinamik bir toplumuz yasal düzenleme anlamında. Herhalde tarihin hiçbir döneminde bunu yaşamadı Türkiye. Yaşayacağı da benzemiyor kolay kolay. Bir şey düşünüyorum ben bundan sonra bunları kim düzeltecek nasıl düzeltecek böyle bir sıfırlama olmalı. Ben de bir istatistik şeyi düşündüm acaba böyle bir istatistikçi oturup bunların işte çıkan kanunlar yıllar bazında aylar bazında böyle bir grafik gibi hani kaç Yapıyorlar kanun çıktı galiba. var mı o, öyle bir şey? Galiba öyle çalışmalar var bir seni görmüştüm yani çok yakın tarihli var mı bilmiyorum Hı -hı. ama. Şimdi kanunum.com vardı ya biz evet. konuk etmiştik ee, onlar örneğin e, bu işi bayağı ciddi götürüyorlar uzun uzun konuşmuştuk kurucusuyla burada yani bayağı ciddi bir iş bunu takip etmek dahi takip etmek ve belgelemek hangi torbadan çıkan neyi değiştirdi ee, ciddi bir iş kolu haline de gelebilir bu gidişle yani torba kanun diye ifade edilen mekanizmanın kullanılmasında zaten aslında sıkıntı var bunun hani oylama sırasında yarattığı hani iradenin yansıması anlamındaki sıkıntıyı bir kenara koysanız bile dediğiniz gibi konuların takip edilmesi, değişikliklerin takip edilmesi, anlaşılması, öğrenilmesi bile son derece zor ve sıkıntılı oluyor. Şimdi ben kendi kendimin lafını uzattım. <gülüyor> şey diyecektim resmi gazeteden bahsederken bir eylem planı yapılmış. Bu Bakanlar Kurulu kararıyla evet. açıklanan, o da resmi gazetenin manşet haberlerinden biriydi. <gülüyor> Konusu da neymiş? Zaten haliniz Amerika'da silikon vadisinde gezerken oldu bu. Sizden Telkin öğreniyorum efendim o yüzden. Evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal eden bazı yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi. Evet. Yani bir maddesi bu eylem planı değil mi? Evet. Bu arada bu bizim kanun 56-51 sayılı kanun, 5651 sayılı kanun da orada orta vadede gözden geçirilecek. Zamanlama olarak orta vadede. Orta vade ne demek? Ya yani Hemen değil. Bir, üç, yani şöyle bu 1 Şubat tarihinde resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine ilişkin bir eylem planı aslında belirtilmiş Ve bunun içerisinde eylem planını 3 aşamada değerlendirmişler kısa orta ve uzun şeklinde yine eylem planının kendi içerisinde yani bu bir yorum değil kendi içerisinde yazdığı üzere kısa vade 0-1 yıl orta vade 1-3 yıl uzun vade 3-5 yıl arasına denk geliyor. E, fakat şunu da belirtmek lazım. Bu eylem planı 15-17 Kasım 2011 tarihinde yapılan bir çalıştay sonrasında çıkmış. Dolayısıyla 5651 sayılı yasanın düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan hükümlerinin gözden geçirilmesi ve konuya ilişkin farkındalığın arttırılması e, çalışmaları yapılmalıdırı aslında bu değişiklikler öncesinde Önce de ha, belli, söylemişler. Belli, belli. Yani şimdi baktığınız ama zaman tartışılır. Ama şimdi şu son değişiklikler ona giriyor o zaman. Yani farklılık <gülüyor> arttı. <Ay> başka <gülüyor> bir şey daha çıkıyor Farkında ortaya. Bu arttı. eylem planını e, resmi gazetede yayınlanmadan evvel birisi güncellememiş. Ha, belki de güncellenmiştir bilmiyorum ama... E, ya da güncellediler ilişkin, orta vadede ona bakarız. Ona ilişkin dediler. bir ifade yer almıyor en azından. Hmm. Hani eylem planının içerisinde. Bir hmm. de kişisel verilerin korunması kanunundan tabii ben de ha. algıda seçicilik hemen... Tabii e, tabii. E, Fark ediyorum e, o eylem planı içerisinde kişisel verilerin korunması kanun tasarısının kanunlaşma sürecinin takibi diye bir başlık açılmış ve buna da bir üç yıl gibi bir e, şey süre belirlenmiş yani orta vade. Hı hı. Adalet Bakanlığı takipçisi olacak ve e, etkin uygulamasının izlenmesinde daha sonra Adalet Bakanlığı gerçekleştirecektir ya da gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir diyor. Şimdi tabii bu kişisel verilerin korunması kanun tasarısından söz edince dönüp dolaşıp aslında hep aynı yere geliyoruz. Geçen programda da söylemiştim. İşte bugünlerde çıkacak gibi diyoruz sürekli. Ben 2004 yılından beri bugünlerde yasa kabul edilecek gibi diyorum. Ama anlaşılan o ki şimdi yine en azından seçim sonrasına kaldı gündemde değil. Tabii hep söylediğimiz gibi bir kez daha belirtmekte fayda var. Kanun tasarısının yasalaşması çok önemli. Ama tabii asıl önemli olan içeriği adı e, değil. Hani amaca uygun bu kadar hassasiyetle üzerinde durulan özel yaşamın kişisel verileri koruyacak bir yasal düzenleme olması gerekiyor. Değil mi? Peki e, belki dinleyicilerimizden şunu da merak eden olabilir. Bir 4 saat Hı -hı. meselesi var biliyorsunuz. Hı -hı. E, 4 saat içinde sitenin erişime engellenmesi. Ondan sonra da İlk şeklinde yani ilk, ilk değişiklikte sitesi erişime engellenen kişi mahkeme mahkemede ulaşacaktı. Ee, eğer haksız olduğunu iddia ediyorsa ki muhakkak öyle olacaktı. Ee, şimdiki durumda tip başkanlığı mahkeme kararı getirecek öyle mi? Ama o arada erişime kapatacak yani karar vermişti. Şimdi bu e, 9A e, maddesi biraz önce bahsettiğimiz özel yaşamın gizliliğine ilişkin e, maddede belirttiğiniz bir yerde bir, bir yerde daha geçiyor ama bu 4 saatlik husus geçiyor. Son söylediğiniz aslında şeyle ilgili e, çok tartışılan bir hükmü vardı. Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde e, doğrudan tip başkanının emri. Üzerine başkanlık tarafından erişim engellenebileceğine ilişkin ilk kabul edildiği şeklinde bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir diyordu. Yani o mahkeme Ama, şeyi evet, insanları yani muhataba bırakılmıştı. Erişimi engellenen site sahibi. Evet o Hı. veya o içeriği paylaşan kişiye. Şimdi bu yeni hafta sonu resmi gazetede yayınlanan hükümde. Burada e, suç ceza hakiminin e, onayına başkanlığın, e, telekomünikasyon iletişim başkanlığının e, sunacağı söyleniyor ve bundan sonra da <gülüyor> pardon suç ceza hakimi kararını 48 saat içerisinde açıklamak Ben durundu. çok naif bir soru soracağım genellikle bu <gülüyor> hukukçuların arasında sorduğum gibi. Peki mesela benim sistem yayından kaldırıldı. Evet. Ee, başkanlık da itiraz etmedi mahkemeye. Ne olacak? Benim de itiraz hakkım mı yok şu anda artık? E, genel hükümlere göre o zaman. Yani evet genel hükümlerine göre hareket edilebilir ama yani başkanlığın şeyi aslında çok hassas da bir noktaya değindiniz. Şimdi mesela başkanlık itiraz etmediği zaman ne olacak? Aslında bu durumda herhalde görevi ihmal olur genel hükümlere bakacak olursak. Ama Çünkü o şimdi bak soru diyor ama aslında bu tam... Çakal soru <gülüyor> çünkü kanunda açıklık yok. Ha, evet bir de zaten bu kanun içerisindeki... Bilerek sordun Murat Losler. <gülüyor> <gülüyor> ben hukukçu değilim ben ancak yani duyduğumu yorumluyorum. Ancak yorum sorabilirim. Diyorum. Şimdi belki aslında değerlendirilebilecek sorunlardan biri de şu. Erişim engelleme kararının nasıl verileceğini usulü anlamda söylüyorum. E, usul açısından işte kime gidilecek kaç dakika e, kaç <gülüyor> saat içerisinde karar verilecek e, gibi... Usullere belirlenmiş fakat hakim kararı e, işte aksi yönde olursa, hükümsüz kalırsa tekrar erişime nasıl açılacağının usulü aynı ayrıntılılıkta belirlenmemiş. Yani burada bir Hı -hı. paralellik de yok aslında. Evet, evet, evet. E tabii paldır küldür böyle. Çünkü bu da sorun oluyor yani mevcut evet. durumda da biliyoruz nasıl erişime açılacağı evet Peki şimdi geçen hafta canlı yayında e, Murat Loster bize Silikon Vadisi'nden katılmıştı yayına. Elif Güzeci izin verirseniz şey yapalım taze haber soralım bakalım. Türkiye hep Türkiye'deki çok durumu hoşlanmış. konuşuyoruz. Orada dinleyicilerimizle paylaşmak istediğim taze haber var mı? Çok kısa bir şey var. Hem de zamanını da etkin kullanmak adına son bir, bir dakikamız galiba. Bir katıldığım üç tane konferansa katıldım orada toplantılar yanı sıra. Konferanslardan bir tanesi bir hayli büyüktü. İçinde ilginç Üç tane de stand vardı. Benim ilginç bulduğum burada haber niteliği olabileceğini düşündüğüm bunlar CIA, FBI ve NSA idi. Ee, ben tabii şey. Kalabalık e, mıydı önleri standları? Kalabalıktı. Ee, ama hani hem onlarla yaptığım konuşma hem de onun dışında etrafta başka e, Amerika'daki tanıdığım e, bir kısmı işte fikir önderi diyebileceğimiz insanlarla yapmış olduğumuz konuşmalardaki özet son derece ilginçti. Hepsi özetle şunu söylüyorlar, diyorlar ki e, NSA'nın Amerika içinde yaptığı dinlemelerin düzenlenmesi ve işte görevlerin ayrımı ilkesi doğrultusunda güçlerin bölünmesi gerekiyor konusunda. Hemen herkes hemfikir ama yine çok ilginç. Neredeyse herkesin hemfikir olduğu şey ise e, yine NSA'nın işte Türkiye'yi işte mesela Alman Cumhurbaşkanı Merkel vesaire yaptığı dinlemelere herkes çok doğal ve normal karşılıyor der ki bu zaten neyse Görevi tabii ki bunu yapacak. Her büyük güçte bunu bu şekilde yapmalı. Ee, gibi bu, Hani bu bana şey geldi. Yani hani e, belki Türk kültüründen kaynaklanan bir şeydir. Bu yapılır ama hani bu kadar açık şekilde biz tabii ki yaparız gibi bir şekilde ortaya konmaz. Amerika orada gücünü özellikle teknoloji anlamındaki gücünün çok farkında ve Nered bunu da çok ortaya koyuyor. Neredeyse öynür tonda mı oluyor? Neredeyse öynür tonda. Biz tabii hmm. ki bunu yapıyoruz ve tabii ki bunu yapacağız. Hani bundan hiçbir şekilde yani bu bizim için soru ya da sorun ya da konu değil. Biz sadece Amerika içindeki Amerikalılara yönelik olan dinleme konusunu biraz düzenlemeliyiz de fikirler. Valla çok klişe bir şey olacak şimdi söyleyeceğim ama 9-11 şey, e, Eylül 11 Eylül mü? 11 Eylül'de sesine bağlıyorlar tabii bunu. Ondan beri e, daha da Elif'in e, <gülüyor> gözü gibi baktığı özel hayatın gizliliği alanının sınırları giderek. O aslında bir meşruiyet temeli gibi algılandı ve Değil aslında mi? önceden de yapılması istenen hmm. bazı düzenlemelerdi ama dediğiniz gibi müdahale niteliğinde çok düzenleme oldu. Peki. Bugünlük sanıyorum zamanımızın sonuna geldik. Kaşıyoruz. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yıllar geçiyoruz. Yıllar efendim. Bilgi çağının hukuku. Teknolojinin karanlık ve aydınlık yüzü. Hukuk ve teknoloji ilişkisi. Hazırlayıp sunanlar Ahmet Tansu ve Murat Dost'a.